Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan abi, merhaba. Merhaba Coşar. Evet, bugün Büyük Gün Binbir Gece Masallarının çözümlemelerinin açık radyodaki gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz en son programına, en son yayınına başlayacağız. Biliyoruz ee, yani. Evet, bugün itibariyle e, Açık Radyo izleyicilerine veda edeceğiz. Bugünkü programda bugüne kadar anlattığımız onlarca masal, e, masalı bir kenara koyarak hepsini de tabii düşünerek ve hissederek Birazcık genel olarak konuşmak. Seninle sohbet etmek istiyorum. Masallar hakkında. E, Şehrazat ne demek? Masal ne demek? E, ne, nedir binbir geceyi okumak ne demek? Anlamak ne demek? siz sözü sana vermek istiyorum. Binbir gece masalları ve masallar bizim için, senin için nedir? Kendi duyguların, kendi hissettiğin, kendi maceraların, kendi serüvenlerin. Nasıl başladığımla aslında ilgilen e, başlayabilirim diyeyim. Başlangıç görkemli. Neden e, masallara yönelmiş oldum? E, belki de nedenlerim e, dinleyicilerin nedenleriyle çok örtüşecek. E, Coğrafya dergisi çıkarıyordum biliyorsun. E, şimdi de magma dergisini çıkarıyoruz daha önce. Atlas'ı çıkaran kişiyiz. E, Coğrafya, yeryüzüyle çok aşırı, neşir, e, halen de öyle. Dünyayı onarası üzerinden görüyoruz ve yeryüzünü canlı bir şey olarak görebiliyoruz. Bir arsa olarak göremiyoruz. Ve e, dünya yok olurken neden, e, yani çok akıllı üniversiteler, ülkeleri, dünyaları yöneten insanlar neden bunu unursam? Çünkü bu yeryüzü bir mucize. Her yerde yeryüzü. Ya bizden başka şu anda içinde yaşamın olduğu hiç fark etmez. Basit bir yasam da olabilir. Sadece karıncalar da yaşıyorlar. Olduğu bir gezegen olduğundan da haberimiz yok. Ve bize bunu, e, bu dünyaya teslim etmişler. Dedelerimiz, odalarımız, e, annelerimiz, nelerimiz Ve yok oluyor ve neden kimse bir müdahale etmiyor diye düşündüğümde... E, biline ait olmayan görüş, birinin fikri olmayan, bir filozofu olmayan öznesi olmayan bilginin önemli olduğunu düşündüm. Ee, bununla ba bağlantılı olarak masallara başladım, masallarla ilgilendim. Hatta ilgilendiğim şeylerden biri de Mevlana'ydı. Mevlana'nın da doğduğu yerden geldiği yere kadar e, ettim. Yani bunlar çok tehlikeli e, yolculuklardı. Sonra bir gece için de aynı şey yaptım. Bir gecelerin bütün başkentlerine gitmeye çalıştım ama gittim zaten. Coğrafya üzerinden yani gerçeklik duygusu, masallar gerçektir bilgisini altını çizebilmek için bunu yapıyordum. Ee, Tabii bunun arkasında büyük bilgi var, büyük başka e, e, araştırmalar var, anlatılar var. Çünkü masalların alanı çok geniş. Bilginin de alanının çok olması gerekiyor. Sadece uzmanlık, bu konuları konuşmuştuk anımsıyorsan. Uzmanlığın bir avantajı var ama bütünü de kaçırabiliyoruz. 1900'lü yılların başlarına kadar bu bütüncül bakma önemliydi. Şimdi daha çok uzmanlık, uzman e, yan tarafı kaçırabiliyor. Ben her zaman e, olanak olduğu ölçüde, uzman da olsak bir konuda, onun e, bütünlüğü ilişkinde bir bilgi sahibi olmak, bir kavramsı olarak düşünebilmek, e, neden sorularını e, ne sorabilmek, e, yanıtlarını araştırmak için önemli. Bu yüzden de e, bin bir gece masalarıyla ilgilendim. Hatta e, Suriye'ye en son giren bir, bir kişi benim diyebilirim. E, konuşmuştuk da bunu geçen programda. Ee, en son gidenlerden biriyim belki de pekiyim orada öğrendim hakikati. Yani insanlığın günümüzde düşünürler kadar birine ait olmayan görüş de önemlidir diye düşünüyorum. Yoksa her türlü görüş, her türlü ütopya, distopya dönüşüyor. Bundan dolayı masalları herkese salık veriyorum. Masalların Türkiye'de, dünyada o kadar var mı bilmiyorum. Belki sen biraz daha konuları araştırdın. O da benim açımdan çok güzel bir şey oldu. ileride daha da fazla belki yapacağız birlikte. İlk kez Türkiye'de binbir gece masalları çözümlenmiş oldu. Bunu Türkiye'de entelektüel kesim, açık radyo, program yapılana kadar fark etmedi. Masallar küçümsendi. Bu da başka bir distopya. Masallar kadar dikte etmeyen, birinin görüşünü yani üstünde yazarı bile olmayan bir bilgi ve bu yüzlerce yıldır, binlerce yıldır anlatılan bir şey nasıl aşağılanıyor, kötüleniyor kötü dönüyor, bana masal anlatma deniyor? Bunları da tartıştık ama bunu bir kez altını çizmek istiyorum. Ee, ve Beni en çok etkileyen masalın da neden simbat olduğunu belki de bu yolculuklara çok çıkıyor olmam, onların bir kısmında başıma bir şeyler geliyor olması, gelmiyor da değil geliyor olması, coğrafya üzerinden de bunları anlatıyor olmam. İlk zamanlar yanımsıyorsan çok da bunları anlat şeylerini biraz şey düşünüyorum Kendisi anlasın daha iyi. Ben onu şimdi filmin başını sonunu sürdüyormuş gibi hissediyordum ve anlatmıyordum. Ama sonra yanıldım aldım. Yavaş yavaş böyle anlatmaya başladım. Hakikatçıdan Cinistan'a geçtim. Şimdi Cinistan'dan bir şey yazayım dedim. Bari bir sözlük yazayım. Onda da böyle bütün hepsini anlatmayayım dedim ama yanılıyorum. Yanıldım yani bence. İnsanlar biraz daha hazır... E, menü halinde kolayca e, erişilebilir. Şimdi mesela biz, bizim bu e, uygulamamız bunu kolaylaştırdı. Kolayca söylüyoruz. Nedir mesele? E, e, Şehrazat niye böyle söylüyor? Bu neden önemlidir? Bunları anlatıyoruz. Ama ileride e, Hande ile birlikte şimdi, e, o birinci şey onun yardımı oldu. Çünkü sistematik bir insan değilim ben. Dolayısıyla onun yardımıyla belki onu bir falan biraz daha e, yani şey razıatın şeyinden çıkmadan e, biraz daha geniş etmeyi e, isterim yani zamanım olduğunda ileride yakın zamanlarda diye öyle bir hakkında e, öyle bir şeyim var, planım var. Evet. Şimdi e, yollarımız seninle hep böyle sanattı vesaireydi, güzel şeylerle kesişirken bu sefer de e, masallarla kesişti. Senin e, yaratmış olduğun, yaratmış olduğun bu e, Şehrazat'ın Sırları kitabından ben çok etkilenmiştim. Dinleyicilere de çok e, öneriyorum bu kitabı. E, çünkü aslında onu okuyup binbir gece masallarını okuma başka bir boyut kattı. Şimdi zaten senin bence Türkiye'de değil dünyada yapmış olduğun ilk... Ee, ve benim takip, edeb takip edebildiğim tek olan bu tip bir çözümlemeleri biz seninle birlikte bir sohbet havasında daha da derinlemesine konuşma, geri dönüp okuma, bakma ve çözümlemeleri birazcık daha derinleştirme imkanı bulduk ve bir kitap oluşturmanın da altyapısını yarattık. Ee, çok sevinici bir şey. E, bu tabi e, masalların her birini tek tek çok önemli. Her biri aslında kendi içinde çok güzel hikayeler anlatıyor. Sen Simbat'tan bahsettin. En çok etkilendiğin masallardan biri olan Simbat. Simbat'in serüvenleri. Bu birazcık senin maceracı vesaire. Bir de aslında senle konuştuğumuzda e, hayatın risk almakla alakalı olduğundan da bahsetmiştik. Evet. Simbat aslında bize risk al, hayata atıl, atılmaktan korkma, evet. ee, kendini de yıkm demek istiyor. Aslında orada çocuklarcım e, e, hem bedensel risk alıyorsun, hem zihinsel olarak. Yani bildiklerini, e, yani bildiklerin aslında bilmemen gereken, ya yani artık çöpe atılması gereken şeyler. Asıl hep böyle diyalittiğde bakıyoruz ya. E, sanırım bu kısmı da önemli. Evet, yani e, burada diyelikten bak, bahsetmişken e, bence masalların e, insan zihnine ve ruhuna kazandırdığı en önemli şey diyeliklik düşünce yapısı. E, çünkü bir şey var demek, aslında başka bir şey yok demek. Bir şey çoğalıyor demek, aslında başka bir şey azalıyor demek. E, ve böyle düşünmeye başladığımız zaman sanki daha rahat çözümlüyoruz. Şimdi bunun bütün şimdi bir takım dinleyicilerimiz teşekkür ederiz bizi dinleyenler, dikkate alanlar, bununla ilgili sorular soranlar sormayanlar dinlemeyenler de herkes ama burada masalların içinde özellikle Binbir Gece masalların içinde hayatın gerçekleriyle alakalı formüller var. Bunları ee, nasıl okuduğumuza bağlı. Biz aslında seninle beraber e, nasıl okunmasıyla alakalı bir takım yollar açtık ve o soruları kendilerine sordurmaya çalıştık dinleyicileri. Çünkü biz de, de bunu de, tekrar ettik defalarca. Biz de her soruyu e, cevabını bilmiyor olabiliriz. Farklı yorumluyor olabiliriz ama mühim olan soruyu sormaya başlamak. Ve burada e, benim etkilendiğim e, en önemli hikaye tabii özgürlük. Yani Şehrazat'ın e, kendim açından en önemli tarafı e, özgürlük. Sen bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Özgür olmak, ütopya, bu ana çerçeve hakkında bir şeyler söyler misin bize? E, aslında e, belki de en çok altını çizmemiz gereken... E... Sözcükler, şehrazat ve dünyazat. Şimdi bu masalları e, buna ne denir? Aslında biraz barbar, barbarizm vardır ya böyle gidersin e, bir müzedeki en büyük şahseni üzerine kezzap atarsın. Barbarizm gibi bir şey bu. Tabi masallara bir şey olmuyor ama oradaki tabloya e, bir şey oluyor. İlk e, <gülüyor> Yıkılabilir. Bin bir geceye bir şey olmaz. Zaten o insanları da anlatıyor. Bin bir, bin bir gece. Dolayısıyla şehrin özellikle şehirde şehir direnişlerin şehirlerin özellikle İstanbul'da yani İstanbul başta diğer şehirlerde de var ama şehirlerin Birer baskı ortamları olması hem dünyada ama Türkiye'de özellikle İstanbul'da başka şehirlerde de var. Buralarda özellikle kadınlar üzerinden özgürlük hareketlerinin daha özgür kadınlar olarak meydanlara çıkması bunlar da çok rastlantı aslında. Rastlantı ama bu öykü bizim bunu anlatıyor. Şehrin özgür kadını anlatıyor sadece şehrin özgür kadını olması yani sadece senin benim özgür olmam da önemli Dünya özgür olmadığı sürece bir tane bir yerde bir e, köle varsa e, o da bizi de köle yaptığını düşündüğümüzde çok daha baktığı için şehri azat Ve en başından adını koyarak bak adını koyuyor şehrin özgür kadını. Kız kardeşi de var. Tek başına sen sadece Türkiye'nin özgür olması önemli Sadece Coşar'ın ya da Özcan'ın e, dünyazat da var. Yani her gün bir ya da iki tane kadının e, öldürüldüğü bir ülkeyiz. Daha fazla öldürülen yerler de var. Bunların yaşanıyor olması ve onların e, bir başkent derde, başkentlerin e, ülkelerin o başkentleri e, durak durak takip etmesi, başkentlerin değişmesi bir coğrafya üzerinde geçmesi de bunun ne kadar aslında bir gerçeklik payı olduğunu da anlatıyor. Yani bak burada gerçek şehirler var, o gerçek insanlar var. Bunları bilinçli olarak ku kullanıyor. Tabii ki oradaki öyküdeki kahraman o değil ama adlar o. E, bu e, aslında sanal, e, soyut e, adlandırmaların da gerçek olduğunu bize vurguluyor diye düşünüyorum. Yani evet. bilinçli olarak öyle yapıldığını e, düşünüyorum. Ee, felsefi olarak da gene e, hazır aklıma gelmişken söyleyeyim, orada e, şehrazatın şehra işte şey, kocası şehriyar e, bir kıskançlık meselesini bağlayarak aslında hiç önemli olmayan bir şey. O sadece e, öyküyü şey yapmak için e, gerilimli ve merak uyutmak için yapıyor, ama. Her gece bir masal anlatıyor. İşte aslında bence insanın, yani insanın kişinin en büyük e, çıkması, başaramadığı şey e, ölümlülük. Yani onun ölümsüzlüğü e, yani bu çok varoluşsal bir şey. Geçen en son programımızda da bu varoluşsal bir e, alana girmiştik ama e, orada bu kadar e, üzerinde durmamıştık. Burası çünkü çok daha önemli. Şehrin özgür kadını var ve dünyanın özgür kadını var ve e, her gece bir masal atılıyor. Ertesi gün yarıda, yarıda bırakıyor. Çünkü her şey yarımdır. Her şey yarımdır. Yani biz de şimdi yarıda bırakıyoruz. Yani tamamlanan bir şey yok. Yani her şey yarım. Tamamen ortasından yarımlık anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yaşam devam ediyor. Hep böyle e, devam ediyor. E, biz bu yaşamın, e, bu programın da e, bir gece masallarında hep döneceğini, e, tekrar bize geleceğini düşünüyoruz. Biz de öyle düşünmemiz lazım. E, bazen kötü bir şey iyi bir şey yol açar. Bazen, yani bunlar çok. E, sanki saatli mağar, tapınların arkasındaki <gülüyor> e, ufak tefek şeyler gibi değil ama onların arkası da öyle değil. E, bunlar da öyle değil. E, bunlar gerçekten e, bilgece şu ana kadar biz buraya gelmişsek bir din kitapları var iyi kötü. Onlar da mı bin kitaplarını gerçekten kulak vererek dikkat ederek okuyanlar varsa Tevrat'ı, Kuranı. E, Ziburu, İncil'i, orada da e, masallara gönderme var. Demiyor ki, çok e, bunu da zannederim bir yerde konuşmuştuk. E, diyebilir ki ya işte e, falanca kutsal kitap böyle diyor, demiyor. Diyor fakat o da masal anlatıyor. Evet. Demek ki o kitaplar da masal üzerinden yani dikkat ettirmeden insanların ikna olmasını istiyor. E, Mevla'na da öyle yapıyor. Mevlana'nın yolundan da gittik. Bunları evet. e, yeniden anı satmak istiyorum. Yani en özgür pek çok bakımdan, hem biçim bakımından, hem içerik bakımından, hem de nedir önemli? Ya bu sorunun cevabı bile olmasa, bu sorunun kendisi bile yeter bence. Bunun evet. için bile yaşamaya değer. Yeter. Evet. Ee, Özcan abi, şimdi ben... İzninle bir iki bir kelime ekleyeceğim. Bir iki cümle de ben ekleyeyim. Ben Benim ya. His, hissiyatlarımla alakalı. Şimdi e, bence e, hayatım binbir gece masalları öncesi ve sonrası olarak ayrıldığına inanıyorum kendim için. Çünkü en önemlisi bence mesela bana neler öğretti diye bir ufak tefek notlar aldım. En başta aşkı bildiğimi zannediyormuşum. Bilmediğimi fark ettim. Ve ölümle ölümsüzlüğün arasındaki ince çizgide ancak ve ancak aşkın ölümü ertelediğini ve ölümü yenmek için sadece ve sadece aşk olabileceğini bana Binbir Gece Masalları öğretti. Ve tam o sırada bu programlara başlarken de e, muhteşem bir kadına aşık oldum. Bu da masalın parçası oldu. De özel çok, çok sevindim. Çok evet. Güzel. Şimdi e, sonra vicdanı öğretti bana. Yıllardır kelime olarak duyduğum, anlamaya çalıştığım e, bir şeyi bana şöyle öğretti. İçimdeki suçluyu bulursam o zaman içimdeki masumla kucaklaşabilir ve ne anlayabilirim. Bu iki bu kıçaklaşma sahnesi benim zaten en sevdiğim masallardan biri kesilerek öldürülen kadın üç elma ve zincir ehlinin hükmüsi vicdanı anladım. Sonra e, Ebu Kasım'ın papuçlarındaki gibi yazgıyı anladım ve neyin üzerine evet neyin üzerine neyin üzerine gidersek yazgımı ne olduğunu ve sadece yaptıklarımın değil yapmadıklarımın da yazgımı etkediklerini Öğretti. Sonra ilk masalda ne öğrendim? Erdemli. Sürekli herkes bana söylüyordu. Erdemli ol, Erdemli olalım, Erdemli. Kimse bunun içini dolduramazken Şehrazat bana şöyle doldurdu: Sen her şeyden sorumlusun. Yaptıklarınla ve yapmadıklarınla da. Çünkü yapmamak da bir yapmak diyordu Şehrazat. Daha iyi ki evet. masalında sonra yaptığımız her şeyin birbirimizi etkilediğini öğretti. Yani bir yaptığımız herhangi bir şey bu balıkçının ağı gibi e, herkese etkilediğini ve bir hepimizin yazgısının bir şekilde birbirine bağlı olduğunu öğretti sonra e, en güzellerinden bir tanesi işte simbat içimizdeki ıssız adayı bulma cesareti her seferinde o e, şeye e, serüvene çıkma cesaretini bana öğretti hey. sonra her yalanın yarım yalan olduğunu ve yalanın gerçeği yıktığını ve asıl sorunun da zaten bu olduğunu e, öğretti. Sonra adaleti, hep hep düşündüğüm şey adalet, adalet deyip duruyoruz aslında adaletin adaletsiz olanla ancak adaletle cezalandırılacağını ve adaletin aslında kendi içimizdeki bir kuvvet olduğunu, dışarıdan yazılmış bir şey olmadığını bana öğretti. Aşk acılarını öğretti. Ben de çektim, sen de çekmişimdir Hepimiz çekiyoruz. Bunlardan utanmamam gerektiğini öğretti Şehrazat. Tam tersine bunlardan nasıl ki böyle bir kamçının izi gibi derimde iz bırakıyorsa onlar da ruhumda izler bırakabileceğini, bundan korkmaman gerektiğini çünkü ancak ve ancak böyle ölümü yenebileceğimi öğretti. Ben niye öğretti? Karadaki Abdullah, denizdeki Abdullah, benim alt benliğim ne, üst ben, benliğim nedir? Bunların hepsini bize e, Şehrazat anlattı. Ve en önemli soru da her gün kendimize sorduğumuz, bazen korktuğumuz, kaçtığımız neden yaşıyoruz? Evet Özcan abi neden yaşıyoruz diyerek sana e, veriyorum tekrar son üç dakikayı. Masallar ee, da neden yaşıyoruz? Çok güzel anlattın. Gerçekten etkileyici. Aynı şekilde ben de o kadar etkilendim. Ve masalları kendi özgürlük, özgürlüğü duyumsamak, özgürlüğü her zaman kendi ellerimde görmek, eğer el alınmışsa elimi uzatıp onu yeniden çekip almak bana bunu masallar anlattı. Aynı zamanda daha insanlara karşı daha nazik, kibar denir ya. Toplumsal anlamda da böyle bir nezaket, onlara bir şey buyurmadan e, dikte etmeden bir şeyleri anlatma, e, insanlarla paylaşma, mutluluğun kaynağında bu olduğunu öğretti. Bunlardan daha önemlisi, yanıtını belki vermemiş olabiliriz, yanlış da vermiş olabiliriz ki bundan yanlış olmadığından. Ben eminim kendi hesabıma. Fakat nelerin önemli olduğunu, hangi soruların önemli olduğunu burada bulmaya çalıştık. Belki tabii ki kural gereği o insanların kendilerinin bir şeyi çıkarmasını bekleyeceğiz ama burada bilgi, herkese göre bilgi doğru değil. Ya biz yanlış söylüyoruz, yanlış anladık. Ya da e, biz doğru söylüyoruz az da olsa çok da olsa bunu da önemli. Yoksa e, tekil herkese göre çok bugün e, yaşadığımız çok bireysel bir çağ. ve Bana göre şu şuna göre şu tamam e, kişisel zevkler keyifler başka bir şey ama bilgi de çok önemli bir şey. E, o konuda da herkese göre önemli herkese göre iyi önemli çoğunluğa göre önemli. E, bunları da e, görmüş olduk evet. ve sadece 1000 gece de değil bir az da olsa bir bölümde Avrupa masallarından da örnek verdik evet. yani neyin önemli olduğu meseleleri de önemli e, nasıl bakmak gerektiğini de bir kısaca e, bunlar anımsadığım evet. şeyler bunlar. bence bence böyle bir e, özet yapmış e, olduk zaten sen de çok uzun zamanlar bunları konuşmaya İşlemeye devam edeceğiz gibi bir his var içimde. Ama bilgi dedim biraz önce. Ben hani programı tamamıyla artık veda etmeden önce açık radyo ve dinleyicilere seninle beraber bilgi deyince aklıma şu masal geldi. 99 kesilmiş kafanın altında bilgelik sınavı diye bir masal vardı. Bunu işleyemedik. Zamanlarımız yetmedi. Buradaki masalda bir genç oğlan var ve bir sultanı görüyor ve o onu bir teste tabi tutuyor. Şimdi çok kısa özetliyorum. Ve o Sultan kadın sürekli ona sorular soruyor. Başık çünkü onlara cevap veremezse başı kesilecek. Eğer doğru cevap verirse de evlenecek. Orada beni Hindistan'da bu masanın orijini Hindistan'da. Evet. evet. Orada beni getiren evet. en güzel iki tane şey var. Birisi diyor ki genç sultan adama güç. Eğer diyor en büyük güç bilgi bilgiyse de, diğeri nedir diyor. Ey adam söyle bana diyor. O da diyor ki tabii ki de biri bilgidir, diğeri de sevgidir diyor. Dünyadaki en büyük güç. Peki diyor o zaman eğer benim en büyük hazinem sağlığımsa diğeri nedir diyor. Tabii ki sultanım diyor sağlık en önemli hazinedir ama diğeri de dostlardır diyor. O yüzden ben de şöyle kapatıyorum bin bir gece masallıkta. Benim en büyük hazinem de sağlığım ve e, bu programı yaparken de seninle olan dostluğum. O yüzden e, çok kıymetli bir zaman harcadık, çok kıymetli bir e, güzel bir e, anı yarattık. Ve umarız dinleyiciler de bunlardan feyiz alarak kendileri de kendilerine sorular sorar, masallarla ilgilenirler. Ben e, son sözü sana bırakıyorum ve kapanışa geçelim. Hoşçakal diyeceğiz çünkü. E, teşekkürler. E, ben de sana çok dostça e, arkadaşça e, kardeşçe bakıyorum. E, benim için de çok değerli bir kişisin. E, daha başka pek çok şeyler de yapacağız. E, bu programın e, fikri de senden geldi. E, o yüzden birlikte yaptığım için de çok teşekkür ederim herkese. E, bir başka arayüzde buluşmak üzere evet. e, hoşça kalın diyorum. Evet, e, Açık Radyo ve onun yöneticileri, dinleyicileri ve gönülleri herkese teşekkür ederek hoşça kalın. E, şimdilik elveda diyoruz. Hoşça kalın. Elveda. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar. Özcan yüksek. Ve Joşar kulaksız.